yaklaşmışlardır. Buna ulaşamayıp bilmiyorlarsa ki mümkündür. İmam Malik'in Muvatta'sında Buhari ve Müslim'in onun tarikiyle rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Osman el-Me'zinden "Beda bi muqaddimi ra'sih ve zehaba bihuma ila qafan ve reddehuma ila mekani allazi bada menhu" Bu Hikayemiz buradan başladı. Bakırne mezhebin arkaya kadar böyle tekrar getirmektedir. Baş mesaj diyormuş. Ve Allah Resulü bu iki tayfa arasındaki ihtilafı ne yapıyor? Bunu da anlatın. Arkadan bir müşkilat daha çıkıyor. Ve msehu birûsi sonra ve erjûl ikum diyen de var. Erjûl ikum diyen de var. Yani msehu emrinin mefûli yaparak birûsi kum ve vâtufla ve erjûl ikum emrinin اَمْرِنِنْ مَفْءُولُدُرْ ayaklarında mesledilmesi gerekir diye elhamdülüyor. Bir taife diyor ki yok, فَقْسِلُ اَمْرِنِنْ مَفْءُولُدُرْ وَاَرْجُلَكُمْ denilir diyor. Yani yıkanır diyor. Şialarla bu Sünniler arasındaki bir müşkilat diyor. Aynı ayeti dayandırıyor. Şialar bu ümmetin yüzde yirmisi ise sahirleri yüzde seksen. Ama ihtilaf mı? ihtilaf Önemli olan kimin haklı, haksız olduğu Haksız olduğu değil. ...Kur'an'ı alırlarken, lügat yönüyle yaklaşırsa ha böyle olur. Hepsi de zaten böyle. Ama Hüda'yı beyan eden bir Resul var. Hazreti Ömer'den gelen bir hadis-i şerifte Bukhari'de vesailerinde var. Abdest almayı gösterirken Allah Resulü... ...abdest almıştır, çok vardır. Ama ben müşkülatın cüz'i bir takıntısı dahi olsa... ...ne ifade etmek istediğini söylüyorum. Allah Resulü birisini abdest alırken topuğunda... Tırnak mahalli kadar suyun değmediği yer görüyor. Tırnak mahalli kadar. Vay lünlil aqabiminler <gülüyor> diyor. Vay o topukların ateşten çekeceğine diyor. Cehennemden. Hadi meset meset ama kuru yer kalmasın. Meset meset meset ama kuru yer kalmasın. Tırnak yeri kadar kalan bir kuru suyun değmediği yer, yer için vay lünlil aqabiminler. <gülüyor> vay o topukların yani ayakların ateşten çekeceğini diyor. Ve tekrar orayı yani yıkattırarak bu şimdi askerlikte sizin bildiğiniz müşkülatların beyanı. Akide boyutuyla yani ele alırsan beyniniz sarsılırak ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Akidede öyle müşkülatlar var ki sadece hanefileri misal vereyim. Hanefiler akidede kimi imam kabul ederler? Amelde? Amelde? Eba Nife. Neden? Akide mi önemlidir, amel mi? Hangisi önemlidir? Neden akidede İmam-ı Maturidi'de? Ebanife değil. İmam-ı Maturidi ne zaman yaşamıştır? Eba Nife hangi kimin akidesindeydi? He? İmam-ı Maturidi? O da ise neden Hanifeler İmam Maturidi'nin akidesinde de, Ebu akidesinde değiller? Ha? Ebu Hanife yoksa akideden bir şey bilmiyor muydu? Amelden imam olmaya layıktı da akidede akide de değil miydi? İmam Maturidi ne zaman yaşamıştır, kim bilecek? Kim bilecek? <gülüyor> ne zaman? <gülüyor> 340'larda. Ebu Hanife Rahim olan vefatından 190 sene sonra. Neden hanefiler akidede mahturiydi de? Amelde Ebu Hanife'nin ona, ona tabilerde akidede de bizzat ona tabi değiller. Hiç düşündünüz mü? Neden? Bize öyle. Ha? Bırak da düşünmediniz mi? Neden benim akiden Ebu Anife gibi değil? Yoksa arzalı mı Ebu Hanife'nin akidesi? Ha? Yoksa Ebu Hanife akideye önem vermeyen birisi miydi? Soru bu. 190 sene sonra gelen birisinin nakidesine uyduysak... ...o zaman ebani de kimin nakidesindeydi? Sizin dediğiniz gibi ne denir? <gülüyor> o zaman İmam Maturi'de hel-i sünnetti. Ya da ebani. Bu <gülüyor> <gülüyor> sorudur. Yani basit bir kafayla... ...köylü kafasıyla dahi, köylü kafası küçümsendiğinden değil... ...köylü, çiğir, tarla... ...bundan başka bir şey düşünmez gariban da ondan. Heh, böyle bile düşünseniz... bu. Cevap isteyen sorulardır bunlar. Cevap isteyen sorulardır. Ha ben söyleyeyim. İmam Maturidi dediniz, imamın akidesinde olanlar Ebu Hanife'yi, Ebu Hanife'de onları tekfir eden bilir misiniz? O onlara kafirdir, o da onlara kafirdir. Birbirlerini tekfir edecek kadar yani boyutlara ulaşan meseleler var. Gidin alın okuyun sorun. Madem akidede mezhebiniz okuyun. Örnek verince. Anlatabildim mi? Ama ben İmam-ı akidesi üzerinde olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife'yle aynı akide üzereyim derim. Ben İmam-ı akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife rahim ben aynı akide istiyorum. Bunların aracında şey var Ben bu sözü söylerken tamam mı? Bayağı iddialı söylüyorum değil mi? Ben İmam Maturidi'nin akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ben İmam Maturidi'nin akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife ile Rahimullah aynı akide üzeri. Ebu Hanife ehli sünnetse ki ehli sünnet öbür günler değildir. Öbür günler ehli sünnetse Ebu Hanife veya 4 imam da değil. Ebahanife'nin üzerinden konuşuyorum dört imamı da katıyorum bu işine. Bunu anladınız mı? Yani imam maturuyla akidesi üzere diyenler ehl-i sünnet değil. Eğer ehl-i sünnetse o zaman Ebu Hanife değil. Ebu Hanife ise onlar değildir. Yani akide boyutunu ele alırsam, <gülüyor> işin boyutunu bile yani kavrayamazsınız, bu mümkün değildir. bununla neyi göstermek istiyorum? Bakın şimdi, bu tip sohbetlerde bazı arkadaşlardan, hoca geçinen, ha, gariban halk değil. Aklımızı karıştırdım diyor şimdi. <gülüyor> Aklımızı karıştırdın diyor. Akidemizi diyor düzeye baya bulandırdın diyor şimdi. Eğer bir kere gördüğünüz bir adam gelip yarım saati geçti mi sohbet, bir saattir sohbet eden birisi bir iki kelime ile sizin akidenizi karıştırabiliyorsa o akideyi bir gözden geçirin. O akideyi bir gözden geçirin. Bakın sağlı sola altına üstüne Doğru, bunu diyen adamı buradan salmayın. Ta ki bize misal verene kadar neresi diye Bu sizin diliniz değil mi? Var mı öyle beleş? Gel sen adamların senelerdir akide dediği bir şeye karıştı. hiçbir şey demeden çek git. Böyle beleşçilik yok. Şu da yok ha. Gözümüz benden açıldı? Niye senelerdir hoca dediğiniz, arkasından gittiğiniz <gülüyor> insanlara bizim akidemiz nedir, bu nedir diye soru sormadınız? Onları rahat bıraktınız gibi bizi de rahat bırakın deriniz. Gözümüz bizde açıldı? Gidin onlara sorun, neden bunlar böyle amel ediyor da bunlar böyle, onlar da bu bozar da biz de bu olmaz. En azından gidin basit bir hocanın, hoca bildiğiniz senelerdir, hoca geçinen birisinin yakasından tutun, Allah aşkına şu namazı tek birinden selamına kadar bana kitap Sünnete göre bir anlatır mısın? Şu kıldığımız namaz peygamberin namazını ebemizden dedemizden kalan bir şey mi? Bunu dahi demediniz, diyemediniz denledi bilmiyorum artık sebebini de. Yani işin vehametini anlayın. Din diye yaşadığımız şey babadan dededen bize intikal eden, tevarüs eden <gülüyor> elde ettiğimiz şeyler mi yoksa bilerek yaptığımız şeyler mi? Ondan sonra da ne yapıyoruz biliyor musun? Dördü de haktır diyoruz meselen. Yok öyle dava. Bu Kur'an'ı tamdır. Ben şu radyatör 10 kilo dedim. Birisi geldi 11 dedi. Birisi geldi 12 dedi. Birisi geldi 13 dedi. Birisi de geldi 14 dedi. 4'ü daha kolay mi? Hocam daha olabilir mi? Olamaz. Olur mu? Tartılır mı? Olur, hocam. Hocam, Şöyle bir i şerif var. Nasıl olurmuş? Bakın. Bu kardeşimiz 4'ü daha hak olur demiş. Nasıl? Hocam, birisi bakın Peygamber Efendimizin namaz kılarken bazen baktığını görür. Diğer bir imam bunu görmemiş olabilir. Cevabı olmuyor bak, az önce onların cevabını verdim. Tamam, Şimdi ben size, de. bak onun doğruluğunu buldum. Kitabın üzerinde, herhalde, <gülüyor> herhalde dinleyemediniz. Kitap dedim, misal verdim, ihtilaf etmiş, sünnet dedim, işi bitirdi. Şu dördün de araştırmadan benim anlatmak istediğime bak. Şu radyatörün dört rakamlı bir kilo ile ele alınması mümkün müdür? Dördü de hak diyebilir misiniz? Hocam hangisinin isabetli hangisinin doğruya daha yakın olduğunu nasıl biliriz şu hangisinin daha doğru hangisinin doğruya daha isabetli olduğunu nasıl biliriz hocam, hocam. Hocam. bakın sadece sordu, bak, sorduysa, sordu, sorduğum sorduğum sorunun cevabını sordu. verdikten sonra size iki saatte konuşmak da veririm evet. ama bitecek kesmeden hocam burada bitir ben başlayacağım derseniz orada yaparım şimdi sorduğum sorunun cevabı netlesin onasını istediğinizi deyin Şunun hem on kilo, hem on bir, hem on iki, hem on üç kilo olması mümkün mü? Mümkün değil. Ne yapmak lazım? Aha! Demek bilmek için ne lazımmış? Terazi. Bu bu kadar zor değil. Zorlan neden? Aksini demek istiyorsunuz siz. Terazinin üstüne korsun, en yakın ve isabetli olan kimse, ''Aa bu, bu kiloymuş, on bir kilo, iki yüz elli gram.'' Ondan sonra konuşan çıkar mı? Hayır. Çıkmaz. Hepsi... aynen de aynen de ihtilaf edilen meselelerde terazi varmış Allah'ın kitabı peygamberin sünneti ölçülüyor. Kimin kiminki doğru kiminki yanlış iş iti verir. eğer daha hala ihtilaf ediyorsa, herkes kitap ve sünnet dediğinde ben de kitap sünnet diyorum o da kitap sünnet diyorum bu da kitap sünnet diyorum daha hala ihtilaf ediyorsa, az önceki ayeti hatırlayın onunla bağlayacağım az önceki ayeti hatırlayın ihtilaf ettiğinizde herhangi bir şeyde dini meseleye kast ediyor. Ne yapın diyor dedavla. Havale din Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız dedi. Demek ki ihtilafın son bulun yani son bulduğu yer neymiş? Kitap ve sünnet. Daha hala bir ihtilaf mevzu bahisse kitap ve sünnetin bunu çözmediğine karar vermeyiniz mischkilat bizde demek ki ilmimiz kısır araştırmayı tam yapmamışız kendimize ayıplarız ama öyle baba yiğitler çıkıyor ki kitap yazıyor koca koca Türkiye'de tercüme ediyorlar hadislerin imamların ihtilafındaki rolü diye Allah Resul'e müracaat ihtilafa son verir derken kitaba müracaat ihtilafa son verir derken sen onu daha hala ihtilaf meselesi görürsen bir imanını ölçmen Şimdi bir hadisini veriyor. Evet. İhtilaf ümmete rahmet duyuyor ya, adamımızın. Yani ümmetin bu mezhep sahibinin ihtilafı, mesela ümmet için bir rahmettir, genişliktir diyor yani mesela. Bazılarının kabiliyeti o mezhebe oturuyor, bazılarının kabiliyeti halif mezhebe oturuyor. De, yani senin demektan anlatılan ayetin mefhumunu mesela bak, Neslu'nun misal. Mesela İmam-ı Azam Tercih mesela kastetiyor. Mesela bu bir mesela şey kastetmiş mesela. Şimdi ikisi işte doğru olabilir yani. Bu da mesai diyor, o da mesai diyor, misal <gülüyor> Hadis ne dedi? Hadis İhtilaf-ı Ümmetler <gülüyor> hadis, hadis. Evet. Hadis. hadis ne dedi o mesele de, naklettiğim hadis. Ne dedi? Bu sahih mi hadis? Önce benim dediğim hadisi bir tekrar edin. Şu meseleyi zikrederken, şafirlerle lahanetler <gülüyor> arasında durum nisayet hakkında naklettiğim hadis ne dedi? Eyhamdülillah. Kadına dokunmak, abdestlik olsun demiştik. Evet. Bu açık, Onun, soru bitmiştir ondan. O zaman Şafii mezhabe burada hata ödüyor. Hiç umurumda değil benim. Evet. Peygamberden gelen söz, ''Hocam bu doğru mu? Kim naklet, nakletmiş?'' deme hakkın var bak. Evet. ''Hocam bu naklettiğin hadis nerede? Doğru mudur?'' deme hakkın var. Evet. Ama kimin hatayı etmediğini sen anlamışsın. Evet. Bitmiştir. <gülüyor> i̇ster Ebu Hanife Rahimeoğlu'ya isabetli olabilir, söylüyorum. ister İmam-ı Şafii önemli değil. İkisi de bizim alimlerimizden midir? Evet. Evet. Birisi bilmediyse birisi nakletmiş. Hakkı bize ulaştırmışlar. Onun yoluyla veyahut bir başkasının yoluyla önemli değil şimdi. Gelelim ihtilafı ümmeti rahme. Sen şimdi düşün, ben sana sadece malzeme vereceğim. İhtilafı bu kadar zemmeden ayet, hadis varken, sakın ihtilaf etmeyin derken, baştan beri ayeti herhalde hiç kafaya takmadınız. İhtilaf musibet derken, İhtilafın rahmet olması nedir? İhtilafa <gülüyor> rahmet dersen ittifak ne olur? Ha? Musibet olur. Herhalde onun için biz ittifak edemiyoruz. Musibette bu bulmamak için. İhtilaf'tan kurtulamadık. Bu pislikten de sonra bir de bunu meşru göstermeye kalkarsak var ya bu çok korkunç <gülüyor> Bu pisliğe düşelim. Kurtulamayalım. kurtulma da çabası göstermeyelim. ...bu acizliğimizi meşru göstermekle kapatmaya çalışalım. İhtilaf rahmettir diyelim, olur. Bak, mantıkken bak, mantıkken bile yaklaşsanız... Mi bu? Peygamber daha bilmemiş mi? Söyleyiverdim bak. Bak sorduğunuz soru da, bir haklılık ve şu ana kadar amel ettiğimiz bir şeyi mazur göstermeye çalışırken... ...kimi korumaya çalışıyoruz? Koruma çalıştım önce Allah ve Resulü. İmamların sözlerine zede geldi diye huzursuz oluyoruz değil mi? Önce Allah Resulü'ne yapılan tecavüze huzursuz olmamız gerekiyor. Neden o bizi huzursuz etmiyor? İmamlar insandır. Hata edebilirler, mümkündür. Ama peygamber hatası kontrol altında düzeltilen bir insandı. Vahya muhatat bir insandı. İmamlar hata edebilir mi? İmamlar hata eder, de, ihtimal var ki onlar da mahfuzdur diyerekten yani Allah onları da koruyor de böyle bir kayıp var mı? Peygamberler bile vahyin dışında masum değillerdir katiyetler. Vahyin dışında Vahyin dışında Peygamber bile masum değildir. Hata yapabilir ama korunur, düzelir. Kur'an'da çok <gülüyor> misali yok mu bunun Peygamber için? Abesenin iniş sebebi niye? Nedendir? اَفَ اللّٰهُ اَنْ كَلِمَا اَدِنْتَ لَهُمْ Hatta yete beyin eleki الذين صدقوا وتعلم الكاذب بوآyet ni indi. Peygamber hata etti ve düzeltildi. Farkı oydu onun. Ama Allah göstermesin. İmamların da korunduğu meselesi olursa Şiialarla farkınız ne kalır ki? Ha? Onların imamlarına masum demekle fark ne olur ki? Onlarin değil Onları on iki demiş sen dördü demiştin ne fark eder? Dört değil. Beşinci, altıncı mezhepte de bunu der. Bu anikerimizi zikir ediyor Bu Dört Efendim? Bu anikerimizi an zikir ediyor mu? Dört meseb. <gülüyor> bunu şimdi bu soruyu alacaksın. E, Aksaray'da en bilgili kimi biliyorsanız ona bir soracaksınız. Yok hayır hangi hocaya sorduysak zikir zikrediliyor. Bak ben dört mezhebin <gülüyor> hiçbirinden birinden değilim. <gülüyor> <gülüyor> bak ben dört mezhebin hiçbirinden değilim değil değil mi? hiçbirinden değilim e mezhepsiz olmak da iyi değil diyorlar <gülüyor> dinsiz olmak iyi değildir mezhepsiz değildir <gülüyor> dinsiz olmak iyi değildir <gülüyor> i̇şte, o daha i̇şte, ama benim dinim İslam. ben Allah'ın <gülüyor> benim üzerimde hakkı var resulünün var diyorum. ikisinden yan çizdim mi ben çizdim mi ikisinden yan çizmedim Önemli olan da bu. Ama kitap dediği halde, sünnet dediği halde, resul dediği halde, imamının sözüne leke kondurmamak için, imamına bir tecavüz meselesinde de geliyor. Öyleyse değil de, hararete gelen insan, peyhambere saldırıldığında hararete gelmesi gerekiyor. Benim nazarımda onun adı mezhepsizlik değil bakan. Dinsizlik de diyebilir. Ben hiçbir mezhebe tabi değilim bir mesele tabi değil. Bir mesele bilmem onların Az önceki az önceki verdi misalleri gördünüz. <gülüyor> Ebu Hanife bunu ispat edip İmam Şafii yapamadıysa bu da benim imamım. Biri Beni tarafta Ebu Hanife ispat edememiş. İmam Malik ettiyse o da benim <gülüyor> imamım. Biz Allah Resulü İslam diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Yemez mi? miyiz? Nasıl? Allah Resulü eşit İslam diyebiliriz çünkü irili ufaklı biz her şeyi ondan öğrendik. Bu Rabbiniz diyen o, bu onun kitabıdır diyen o, Rabbiniz sizden bunu istiyor diyen o, değil mi? Her şeyi iyi kötü biz ondan öğrendik. Allah Resulü eşit İslam evet diyebiliriz. Ama Allah Resulünden sonra insanlığın en faziletleri den Ebubekir. Eşit İslam diyebilir miyiz? Hayır, hayır, hayır, Denmez. Ebu Bekir de ona tabi olmakla mükelletti. Birisi dese ben sadece Ebu Bekir'den geleni alırım, onunla iktifa ederim dese ne olur? Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir'den radıyallahu anh'ın ne gelmiştir ki? o sahabenin birkaçını kastederek ben bunlardan geleni alırım, başkasından geleni almam dese... ...bu da sapıta sapıtabilir. Ama umumen sahabe derseniz Allah Resulünden geleni bize nakleden ilk silsüleyi ele alırsanız sahabe, umman eşit İslam diyebiliriz. Sahabenin adedini yüz kabul et, doksan dokuzundan geleni alırım birinden geleni almam desem yine büyük bir hataya düşebilirsin. Sahabeler böyleyse şimdi onlardan sonraki gelen ilim ehlini ele alın, sahabe için Ebu Bekir'e de, diyemediğimizi demediğimizi Ebu Hanife eşit İslam diyebilir miyiz? mümkün değil. Ben sadece Ebu Hanife rahime Allah'tan gelenle ittifa ederim diyebilir mi? Bu adam sapıttır. Şimdi şöyle ama İslam alimleri dediğinizde hepsini umuman bize sahabeden ilmini nakleden alimlerimizdir toptan. İslam alimleri eşit İslam diyebilir miyiz? Evet. Çünkü herkes bir şeyler nakletmiştir az veya çok. <gülüyor> Herkeste bir şey vardır, yanlış da var, doğru da var ama kitap ve sünnet örtüsüyle geliyoruz. Ta zamanımıza kadar gelin, zamanımızdakilerin hepsini toplasan bir İmam-ı Şafii yapar mı? O gayret, o niyet, o ihlas, o yani emekle yapmaz. Bu zamanımızda birisiyle nasıl yetinebiliriz, benim abim bu, benim hocam bu, benim efendim bu. ...benim sadece sohbetine gittim. bu nasıl diyebiliriz biz? Ki hepsi bir imam yapmıyor. Bu neyi gösterir, bilir misiniz? Bu hepsi bizim alimlerimizdir. Alimler aynen bir bahar mevsimindeki çiçekler gibidir. Bir çiçekle bahar olmaz. Bir çiçekle bahar olmaz. Hepsinden bir şeyler alabilmelisin. Az önce dedim, siz Türkiye'de bir hocanın, bir başka hocanın... ...sohbetine gittiğini gördünüz mü hiç? Nasıl? ...ben, benim sohbetimde birkaç hocanın varlığını hissetsem... ...konuşma şeklim değişir mi? Tabii, daha düzgün konuşacağım. Daha iyi hazırlanmış olarak geleceğim. Şekil düzen vereceğim kendime. Çünkü orada, hoca bunu nereden anladın sen? Nasıl anladın? Neden böyle mana verdin diyecekler var. Değil mi? Hocaların varlığı beni düzeltir mi? Düzeltir. Hocalar sadece birbirlerinin sohbetlerine gitseler... ...İnan birbirlerini düzeltmeye yeterler. Ama bir kişi konuşur, elli kişi dinler... ...kim itiraz edebilir? Edemez. Ama hoca olursa... ...bir taati başlar, bir fikir alışverişi başlar. <gülüyor> tamam, ilim ehlinde yani müslümanda asrılı olan yalan söylememektir ama... ...hata edemez mi insan? <gülüyor> Eder. Biz neden illa bir adamın cemaati olalım? Biz müslüman cemaatiyiz toptan. Neden bir ilim ehli? Sadece bir cemaatin hocası olsun, ben Müslümanların hocasıyım, Eğer faydalı olmak istiyorsam. Bu müşkülatın yıkılması gerekir, bundan kaynaklı. Biz Müslümanlarız, İslam'a uyan selamet bulur, İslam'dan uzaklaşan helak olur. Biz Müslümanların ilim ehliyiz, ilmin sadakasını vermekle mükellefiz herkese. O bu diye ayırt etmeden. Herkes dağıdı nispetinde alır. ...benim etrafımda bana bağlı, beni sevdiği görünen, bana hocam diyen kişi kişide... ...belki benim anlattıklarımı yüzde onu anlamayacak insan var... ...ama çift cemaatimden değil dediğim güya bir adam gelir onların hepsini anlayamadığını... ...birkaç sohbette benden alabilecek kabiliyetli insanlar vardır. İlim ehli bir bahar mevsimindeki çiçekler gibidirler... ...bir çiçeklerinde bahar olmaz, bir kişiyle iftifa edelim diyen de olmaz... Az önceki verdiğim hataları gördünüz. Devamlı